Balık Gözü. Medya ve Nefret Söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan. Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Burada geçtiğimiz hafta imzaya açılan Vicdani ile ilgili bir metinden söz etmiştik balık gözünde geçtiğimiz hafta. Vicdani Red, insan adresinde metni görebilir, sizler de imza atabilirsiniz. E, ve bugün sitede 2636 imza var. Ardından içinde insanların çok da neşeli olmayan askerlik anılarını yazdığı askerler anlatıyor.blogspot.com'un kurucusu Ozan Zeybek ile konuşmuştuk. Ee, ...bu kurtulamadığımız militarizmin toplumdaki etkilerini görmek ve nasıl bir topluma nasıl evrildiğini anlamak için faydalıydı. Ee, onun dışında bugün Türkiye'de medyanın tetiklediği ve zaten konuşunca da birçok insanda ortaya çıkan yabancı... ...ve farklı olana düşmanlığın bir tür nefret söyleminin başka bir versiyonunu konuşacağız... Polis halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder deniliyor polislik görevi tanımında. Ama polisin vizlerin huzur ve emni emniyeti için var olup olmadığını geçtiğimiz günlerde kay kamera kayıtları da yayınlanan ve İzmir'de bir gerekçe olmadan merkezde polisler tarafından gerçekten evire çevire dövülen Fevziye Cengiz'in görüntüleriyle birlikte de her gün yeniden sorgulamaya gerek olmadığını görüyoruz. Ee, geçmişten bildiklerimiz, kendi yaşadıklarımız ya da tanıklıklarımız da var bir de unutmadığımız ve polisin, hükümetin, askeriyenin yetkisi genişletiliyor. Biz sivillerin nefes alacağı yerde gittikçe daralıyor. Adalet dediğimiz Festus Oke'in katiline dört yıl vardı bugün... Polis şiddeti huzursuzluğumuzu kat kat arttırıyor ve insanlar sindirilmeye, susturulmaya çalışılıyor gördüğümüz kadarıyla ve bizler hala adalet diyoruz. Adalet nerede, ne zaman ve kim için? Ee, bunun dışında Türkiye'de ırkçılık var mı yok mu sorusunun cevabını yine dediğimiz gibi bugün adalet dediğimiz sistem verdi ve Festus Oken'in ölümüne sebep olan polis memuru Cengiz Yıldız yaklaşık 5 yıl süren ve aslında adaletsizlik dolu davada, bunu da konuşacağız birazdan, 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. Burada ceza alan Cengiz Yıldız ve e, hukuk sistemine esaslı bir şeyler saydırsak da muhtemelen biz daha Büyük cezalar alırız diye düşünüyorum. Bu ile artık gözaltında insanı öldürmekte. Meşrulaşmış sayılıyor sanırım. Bugün 2007 yılında Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis kurşunuyla öldürülen Nijayalı göçmen Festus Okey'i ve davasını konuşacağız. Bu sabah davası vardı Çağlayan Adliyesi'nde. Adliyeden haberleri göçmen dayanışma avukatlarından Alptekin Ocak. ...verecek bizlere ve yine göçmen dayanışma andan Burak Baysun'la da süreci konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle belki bu Burak e, 2007'de neler oldu ve bu süreç nasıl başladı bize ondan bahsedebilirsin. Ee, yani Fessus Okey davası hakkında konuşmaya başlamadan önce aslında ben de bugün toplumsal mücadelenin ve insan hakkı arayışlarının e, neylesi tümü... E, mahkeme kapılarına, e, işte soruşturmalara, fezlekelere, utanç davalarına indirgenmiş durumda. Öncelikle bundan e, bahsetmekte, bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. E, yani bu tablo her geçen gün daha da e, ürkütücü bir hal alıyor. E, bugün işte tabiri caizse benim deyimimle e, çalayan panoptik onunda. E, ...görülen Fesuz Okey davasının son cesesine, e, den geldik e, buraya. E, evet yani Fesus 20 Ağustos 2007'de gözaltına alındığı Beyoğlu Polis Karakolu'nda... ...bir polis kurşunu ile e, ağır yaralanıyor. Kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde de yaşamını yitiriyor. Ve 4,5-5 yıl önce bir dava açılıyor. Davada yargılanan polis memuru e, sizin de bahsettiğiniz gibi Cengiz Yıldız... Ee, şöyle belki e, başlamakta fayda var. 30 Eylül 2009 e, tarihli Radikal Gazetesi haberine göre o tarihe kadarki süreç aslında şöyle ifade edilmiş. 27 Kasım 2007'de ilk duruşma yapılıyor. Mahkeme cinayetin kasten adam öldürmeye girdiğini belirtip görevsizlik kararı veriyor. E, Yıldız müebbet sistemiyle yargılanmaya başlanıyor. Sonra 2000, 14 Şubat 2008 Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada sanık avukatı ...bunun adı Fesus Okey değil... ...kaçak vizeyle gelmiş... ...adını sonradan Okey koymuşlar... ...acaba terörist mi diye soruyor... ...Okey'in kimliğiyle ilgili... ...Nicari Büyükelçiliği'nden bilgi alınması isteniyor... Ee, ...burada bir parantez açıp aslında bir şey belirtmemde fayda var... ...sonrasında e, bizim müdahalelik talebinde bulunduğumuz ilk celsede de... ...Taksim'deki bu... E, ...Taksim'deki patlamanın hemen... E, ...intihar bulmasının... E, ...patlamasının bu olayın hemen ardındandı... Ve şöyle bir soru yöneltilmişti bize. Müd e, şey, Taksim'deki bombacının davasına da müdahil olmak istiyor musunuz? Of. <gülüyor> e, gibi bir soru sorulmuştu. E, devam edelim. 13 Mayıs 2008'de tek delil olan kanlı gömleğin kaybedilmesine dair takipsizlik verildi. 11 Eylül 2008 adli tıptan istenmesine karşı cinayet olaydan 13 ay sonra alınabildi. Ee, yine 16 Aralık 2008 Dışişleri Nijerya ile Türkiye arasında adli yardım sözleşmesi olmadığını bildiriyor. Mahkeme bilgini doğrudan Nijerya'dan istenmesine karar veriyor. Ee, Nijerya'dan yanıt gelmiyor. Ee, 2009 yılı boyunca e, hala yanıt yok olarak bu haber eski bir haber 2009 tarihli bir haber evet. ee, sona eriyor. Bu arada 2007'de açıldı o dava. İki yıl geçiyor hala bir kimlik evet. var mı ortada yok. Bugün hala yok. Onun altını e, tekrar çizmekte fayda var. Evet. E, ama tabii başka gelişmeler oldu. Bu dört buçuk beş yıllık süre içerisinde. Evet içeride mesela kameralar o saatte kayıtta değildi gibi bir durum var. Ama işte Festus Hoke'nin içeri girip çıktığını biliyoruz. E, gömlek kayboldu diyoruz ve ben başka bir sürü şey oluyor aslında e, cenazesinin teslim edilmesi bile baya olaylı geçiyor bildiğimiz kadarıyla peki e, sonrasında o dava sürecinde neler oldu acaba Artuk'in ee, dava, da... dava başlıyor ve sonra neler oluyor ya şunu söylemek isterim ben öncelikle bu davada aslında e, kritik olan bir şey var o da e, Cengiz Yıldız Cengiz Yıldız aldı polis memuru'nun yani silahından Kurşun çıkarak ölümüne fessusun ölümüne sebep olan polis memurunun savcılıktaki ifadesinde şu geçiyordu. Doğudan gelen ve siyah vatandaşlar uyuşturucu yönden daha fazla dikkat çekiyorlar. Bu savcılıkta verdiği bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kolu kuvvetinin ifadesi çok açık olarak ayrımcılık evet. hatta ırkçılığa varan bir ifade anlamına geliyor bu. Dolayısıyla bu dava bu açıdan çok önemliydi. Ee, ...davaya genel olarak şunu söylemek isterim... ...etkin biçimde yürütülmedi soruşturma... ...sonuçlandı bugün itibariyle... Evet. ...ve adil bir karar verildiğini de düşünmüyorum kendi adıma... Ee, ...sonuç olarak... taksir adam öldürmekten dolayı... ...Fesuz Hokey'in ölümüne sebep olan kolluk kuvveti... Ee, ...işte 4 yıl 2 ay... ...indirimlerle beraber bir hapis cezası aldı... Ee, ...adil mi... ...yani... Bizim evet. ülkemizde misafir olarak gelmiş bir, bir kişinin ölümüyle sebep olan ölümüne sebep olan bu vakanın karşılığı mı? Sadece Cengiz Yıldız mıdır acaba burada sorumlu olan o dönemin İstanbul Emniyet Müdürü e, yine Amir sıfatıyla sorumlu bulunan beyoğlu Polis Merkezindeki Emniyet Amir'i bu olayda sorumlu değil değil değiller midir? Ayrıca devletin gözetim ve denetiminde işlenen bir cinayetten bahsediyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin açık bir sorumluluğu yok mudur? Bütün bunların hep soru işaretleri olarak kalıyor. Ve toplum vicdanını, toplumun adalet duygusunu yer alıyor. Toplum vicdanında ciddi kuşkular doğmasına sebep oluyor. Hı hı. Ve Susokya'nın ailesi açısından şunu söylemek isterim. Ailesinin avukatı olarak, abisinin vekatil davaya katılma talebinde bulunan bir avukat olarak, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür bekliyorlar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ee, bu olay karşısında kardeşini, oğullarını, çocuklarını kaybetmeleri sebebiyle duydukları acı karşısında e, o acının bir nebze olsun giderilmesi açısından Türkiye Cumhuriyeti hem özür hem de tazminat bekliyorlar. E, ama bunun karşısında buldukları şey davaya bir de, davaya bir de katılım talepleri e, Red. reddedilmesi. Evet. Böyle. Peki e, polisin üç e, buçuk yıl boyunca belinde silahıyla görevine devam etmiş olması gibi bir durum var. Ve aynı silahla da devam ediyor. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Buradaki hukuksuzluk ve şimdiden sonra da dört yıl ceza alacak. Ama bu dört yıl nasıl bir dört yıl olacak? Ayrıca yani şu an anladığımız kadarıyla onlar da temize gidecekler. Ve yine polis e, yine dışarıda kalacak. Yine aynı sorular aynı sorunlar devam edecek galiba. Evet. Yani biz tabii ki temiz edeceğiz Katılım talebimizin davaya müdahilliyemizin reddedilmesine ilişkin. Aynı zamanda biz davaya müdahil olurken e, tahkik, yani mahkemenin, soruşturmanın adil biçimde, yargılamanın adil biçimde yürütülmesi, etkin biçimde yürütülmesi e, sebeplerinden dolayı. Bu meselenin taksiri adam öldürmek değil, basit bir taksir değil. Aslında devletin gözetimi, denetimi altında bir kolluk, kolluk kuvvetlerinin, Beyoğlu gibi bir yerdeki bir polis merkezinde... Muhtemel bir işkence vakası sonrası ölüm gibi bir suç nevinin değişme ihtimali var diye. Aynı zamanda talebimiz vardı gidip ilgili polis merkezinde keşif yapılması talebimiz vardı. Soruşturmanın bu anlamda genişletilmesini talep ettik. Bütün bunlar reddedildi. Bu sebeplerden dolayı temiz edeceğiz kuşkusuz. Onu söylemek isterim. Yani şüpheli sıfatıyla, sanık sıfatıyla yargılanan polis memuru'nun söylediği bir şey vardı. 17 dakikalık bir e, olay sonrası bütün hayatım değişti e, e, ve ben görevimi yaptığım, görevimi eksiksiz yaptığım için aslında e, huzurunuzdayım. Ve kurumları, kurumun eksikliğine, özellikle işte emniyet teşkilatının eksikliğine eksikliğinden hem burada ama ben açıkçası çünkü davada taraf olabil, ol, olamadığımız için orada sözümüzü söyleme olanağımız da yoktu. ...hani e, bir kişinin ölümüyle sebep olan bir davranış sonrası gözaltı bile yaşamıyorsunuz. Bırakınız tutuklanmayı, gözaltı bile yaşamayan bir polis memurunun söylediği şeyler benim kişisel olarak vicdanımı sızlattı. Bütün dediğim gibi toplumdaki adalet duygusu açısından da onarılmaz yaralar açıyor. Türkiye demokrasi açısından, e, demokratikliğimiz açısından da bunlar... bayağı can, evet, can sıkıcı galiba. Can sıkıcı. Şimdi... Bir kısa müzik molası vereceğiz. Arkasından sonra tekrar burada olacağız. It's so I just wanna be a part of it I just wanna be on over, baby, there's a party going on. Come on over baby, there's a party going on Evet, Açık Radio 94.9 Balık gözündeyiz tekrar. Evet Burak seninle devam edelim. Bir müdahillik de yaşanan bir kaos süreci var. Bize biraz oradan bahseder misin acaba? Evet. Ee, ya öncelikle e, şunu söylemek isterim. E, bu davanın ilk müdahillik talebi e, CHD e, İstanbul Şubesi adına oluyor. E, avukat arkadaşlarımız Musin Kemal Şimşek ve Burcu Özaydın çalışmasından da yola çıkılarak ee, avukat Hüsnü Öndül tarafından hazırlanmış bir e, rapor var. İnsan Hakları Ortak Platformu'nun dava raporu. Ee, burada belirtilen e, haliyle aktarıyorum. Hazırlık soruşturmasında yeterli ve bağımsız soruşturma yapılmadığı Fesus'un polis kuruşunun ile öldürmesine, öldür, öldürülmesiyle temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek adil yargılamanın gerçekleşmesi açısından suçtan zarar gördüklerini belirten bir dilekçeyle müdahil olmak isterler. Bu e, şekilde müdahalelik talebinde bulunuyor CHD. Tabii ki reddediliyor. E, ardından e, maalesef tabii ki reddediliyor. Ardından zaten böyle bir e, seri halinde müdahalelik taleplerinin reddi. Ve akabinde gelişmeler görüyoruz. Biz yani göçmen dayanışma olarak ilkin dokuz kişi ardından e, bir başlattığımız kampanya e, süresince de ardından 70 kişi sonra da şu anda herhalde 160 var civar bir müdahalelik talebi söz konusu. Müdahalelik talebinde e, bulunduk ancak e, müdahalelik gerekçemiz bir yurttaş olarak manevi zarar gördüğümüzün e, beyanı ve dolayısıyla davaya ilişkin söyleyecek sözümüzün ee, olmasıydı aslında evet. ee, sonrasında şöyle bir durum söz konusu oldu olaya ilişkin tüm müdahalelik talepleri reddedildi ve müdahalelik talebinde bulunanlar hakkında benim de hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve mahkemeye hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu ee, tabi bir kampanya halinde eklenen bütün müdahalelik taleplerinde de yinelendi bu durum evet Peki bununla ilgili e, neler söyleyebiliriz? Ya da bırak sen devam et lütfen. Ya bu aslında e, bir anekdot. E, yani davanın, Nasıl? dava sürecine Hı. ilişkin e, bir anekdot. Yani polis kurşunuyla işte ya da polisler tarafından işkence görerek şeklinde dile getirilen hemen her olayda görüldüğü gibi oldukça şey, klişe bir tablo mevcut aslında. Sanırım polis... Devlet korumaya devam ediyor ve sanırım eğer bu ülkede mağdursanız bayağı zor durumdasınız demek oluyor bütün bunlar. Evet yani sanıyorum vaktimiz de aldı. O yüzden bundan sonrasında ilişkin ne yapacağız evet. bahsini belki biraz Onu Evet onu konuşacağız aslında Tekin bize anlatacak sanırım. Ya da Burak söyleyeceklerin var mıydı? E, şunu söyleyebilirim. Yani belki hani tutanaktaki otopsi raporuna ilişkin... Birkaç anekdotla da meselenin aslında ne kadar içler acısı olduğunu açıklayabiliriz. Kesin atış mesafesinin saptanabilmesi için olay anında kişinin üzerinde bulunan giysinin yıkanmadan adli tıp, tıp kurumuna getirilmesi gerektiği belirtilmektedir deniyor otopsi raporuna ilişkin. Bu şey Türkiye İnsan Hakları Ortak Platformu raporunda da belirtildiği yüzde yine oradan aktarıyorum. Maktul amel ameliyathaneye girerken üzerinde gömleği bulunmaktaydı. Ancak bu gömlek adli makamlara teslim edilmemiş ve dosyada bulunmamaktadır. Yani müdahalelik talebimiz kabul edilseydi ya da Alp'in aile adına müdahalelik talebi kabul edilseydi buradan başlayıp bir dizi e, bu e, hukuksuzluğun, e, bir, bir dizi gerçekten hani insan e, hakları namına e, son derece üzücü bir sürü e, meselenin ee, belki açım serimleyebilecektik bunları evet, evet tamam. bundan sonrasında ümid ediyoruz bundan sonrasında aslında bu davanın örnek teşkil edilmesi değil ama en azından üzerine gidilmesi ve konuşulması açısından ben örnek teşkil etmesini umut ediyorum Peki dört ay e, dört yıl iki ay var ortada bunun için neler söylemek istersin ay, neler söyleyebiliriz ee, dediğim gibi yani feokiye davası ile beraber aslında Devletim, gözetim ve denetimi altında işkence yasağına aykırı hareket edilmesi olgusu var, yaşam hakkının ihra edilmesi olgusu var, e, ayrımcılık söz konusu, ırkçılık e, söz konusu. E, bütün bunlardan hareketle biz aslında e, kolluk kuvvetleri, yargılanan kolluk kuvvetindeki ağır ceza mahkemesi dışında öncelikli olarak... Yakın bir zamanda geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na başvuruda bulunduk. Ee, Cumhurbaşkanının anayasanın uygulanması, yönetimin hukuk uygun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesini sağlaması amacıyla Uğur Deniz'de bulunan e, Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmeleri gerektiğini ve FESOK'e davasını yaşamak ihlali, işkence yasanın önemi, kamu vicdan açısından gündemlerini almalarını ve gerekli inceleme soruşturmanın yapılarak mahkeme dahil ilgili tüm kurum, kamu kurumları nezdinde, merciler nezdinde girişinde bulunmalarını talep ettik. Onun dışında Türkiye Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na, İstanbul Valiliği'ne, özellikle bahse konu kolluk kuvvetlerinin e, disiplin hukuk açısından... E, ...açılan bir soruşturmanın olup olmadığını, bu konuda tarafımıza bilgi vermesini istedik. Hı hı. E, aynı zamanda Nijerya Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Çünkü daha önce biz, bundan önceki celse arasında... E, tespit edilemen kimlikle ilgili Nijerya e, Büyükelçiliği, Ankara'da talep, talepte bulunarak... bize de gerçek kimliğini e, mahkemede ispatlayabilmemize yönelik olarak... ...gerekli bilgi belgenin tarafımıza verilmesini... ...veya mahkemeye gönderilmesini... ...aynı zamanda davaya katılmalarını... ...en kötü ihtimali izlemelerini talep etmiştik. Bu konuda Büyükelçi'yle... ...sözlü olarak yaptığımız görüşmede bir red cevabı aldık. Böyle bir database'lerin olmadığını... ...böyle bir bilgi verebileceklerini... ...kişilerin nüfus kayıtlarının olmadığını söyledi kendilerinde. Onun dışında da... ...davaya katılmaları anlamında bir yüküken... ...yetkilerin olmadığını söyledi. Ee, bütün bu olumsuz cevap üzerine... ...İnceri Bakanlığı'na aynı zamanda... ...bir başvuruda bulunduk. Ee, bundan sonra ilişkin olarak özellikle evet. İdari anlamda bir tahkikat yürütüp yürütülmediği buna ilişkin mevcut ceza üzerinden de yürütülmemişse yeniden bir soruşturma tahkikatın başlatılması için İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazılar yazacağız. Evet. Aynı zamanda içkuk hukuk yolları henüz tükenmemiş olsa bile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. madde anlamında etkin ve adil bir soruşturmanın yargılamanın yürütülmemiş olmasına kaynaklar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargıtay sürecinde beklemeden... Ee, ...bir başvuru, acil bir başvuru yapmayı planlıyoruz. Ee, bir yandan da devletin kusursuz sorumluluğu anlamında... E, ...tazminat... E, ...meselesini, kurumunu işletmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na tazminat davası... ...açmayı planl planlıyoruz... Ee, bunlar hani şey yapmayı planladıklarımız. Bunlar peki cezaya cezasını çekmeye başladığından itibaren yani hapse girecek mi yakın zamanda ...Cengiz Şimdi şey olmaz, aslında bu 4 yoksa... yıl dört yıllık hapis cezası 4 yıl 2 ay hapis cezası sonrası bir tutuklama kararı verebilirdi mahkeme. Hı hı. Yani tek program başında da söylemiştim. Gözaltına bile alınmayan bir kolluk kuvveti bir, bir soruşturmanın yürütüldüğünü düşünü bırakın tutuklanmış olmasını. Ee, tutuklama kararı çıkmadı. Ee, Buna ilişkin de şöyle bir şey söyleyebilirim. Kesinleştikten sonra e, yaklaşık olarak 30 otu, ay gibi bir eğer neyse yani hatası yapmadıysam 30 ay gibi bir hapis cezası e, hapiste kalma durumu söz konusu olacak. Daha kesinleştikten sonra. Her şey bittikten Verilen cezanın evet yargıta süreci bittikten sonra eğer onamayla sonuçlanırsa. Anladım. E, ben çok kısaca belki bir şeyler eklemek olayım. istiyorum. E, yani Fesuz sokey davası kamuoyunda Fesuz davası olarak e, bilinen davaya ilişkin aslında. Çokça şey konuşabiliriz daha çünkü bu bir simge dava haline geldi bir asla e, yani neoliberalizm ve küresel kapitalizmin e, göçmenleri e, konuşlandırdığı kırılgan e, durum içerisinde e, nelerle yüzleşebileceklerine e, bir ırkçılık ve ayrımcılık noktasında nelerle karşılaşabilecekleri ne ilişkin ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde ola gelmiş bir şey, mesele, gerçekleşmiş bir durum. Evet. Festokey hayatını itirdi. 17 dakika diyordu Cengiz Yıldız, 17 dakikada hayatını değiştiğinden bahsediyordu. 17 dakikada Festokey hayatını kaybetti. Evet. Belki bunu da söylemekte fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine e, bitiriyoruz programı Arttekin Ocak ve Burak Baysun'la konuştuk Göçmen danışma Ağından bu hafta Balık Gözü'nde. Haftaya görüşmek üzere. Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan